Efendim e, ben Ocak ayının 15'inde beşinde emekli oldum. Dört bin lira aldım. Yine güne kullandım. Şimdi yüz bin lira param var yüz bin lira kadar. Şimdi <gülüyor> benim bir şey lazım mı? Hayır, hayır. Hafile şarttır. Hafile havelen demek ki üzerinden parayı aldığın günde itibaren bir sene geçti mi aynı gün geldim farz olursanız zikâtlarım. Bir sene. Allah emanet olun. Kurban da öyle değil. Kurban takırsın, akşamüstü bu geçti mi kurban gireceksin. Sene geçmenin şart değil. Hocam namazsana uygulamaya şeker verilir mi? verilir mümin değil mi ben müminim verilir hatta işte sonunda İndianlere birazcık bir şeyde konuştu, radio çöldeler bile Müslümanlar fitre verir dedi hayır fitre herkese verilir komünisi de fitre verir, komünist de Allahsız ayaan, Türkçüyene, Yahudiye, yani. kendi diniye dinirse domun ya domusta kişiye kişiye bitliyor, fitre verilir fitre Zekat Müslüman kadirdir tabii. Faziyeti insanlar Müslümanlar gösterir. <gülüyor> Namus, iftardan çalışamıyor falan falan. Onlara yeterli. Ama mümin, namaz kılmasın kılmasın mümin severim. <gülüyor> Tutmasın. Mümin değil mi? <gülüyor> Müslüman, verilir. Ben <Verilir>. mücaden. <gülüyor> Ama iftari tutana ne ve kadarı vermek? İftar, iftaro. Evet verir. Bütün serveti malında, şutunda, nakit parası yok, ona evet. zekar verir mi? Tabi verecek, güzül güzül. Öyle de ne olacaktır? Zekar verir mi? Hepsini yağmayacaklar. Evet başka? Hocam, bir dükkan aldım, daha kapısını almadım. Güle güle kullan. Evet, bir dükkan aldım, kapısını. Hayırlı olsun. Yanlış anlamayın, daha onu zekar tutmuşlar mı, sen Hayır. İçinde oturmak için Hayır, kirayı versem, kirayı yemesen, artarsa paran o gizli kat verirsin. Yersen gizli kat düşmez. Halka yedirmen de, alışılış yapman da bir zekat sayılır. Ma, ma, para, Pal, para e, halka gidiyor. Böyle. Sen vermesin öteki senden kazanır. Sen veremiyorsun. insanı. dair olmaz ama senin tanrısıyı kazanır, o verir. İstezak da şey sever. Başka buyurun. Anne yaptırının yönetinde, herisinin tıpkı babanın hatırına giriyor. Babanın hakkını giveriyor. Aynı, geçerli mi? Tabii. Evet. Evet. Babanın hakkıyla giriyor üveyimde. Şimdi bana karlık yapıyor. Belki ameli ortak yapıyor ama. Acaneler. Ne olacağımız değil. Hmm. Siz bir şey bile bozuldu. Şimdiye kadar bir ihtiyaç var. Zeklal bile merak ediyor musun? Sen? Amca ne? Amca Yersinde, et, et, et, et olur ama. Verirsin de. Eftel olur. Ne Eftel. Amca olur. Oğlan verirsin. Şimdiye kadar çok düşmüş bir şeydi ama şimdi çalışmıyor. İşi bozuldu. E tamam ver ya. Allah Allah. <gülüyor> evet bu bir mesela bir adam var ya müslüman müslüman mı <gülüyor> verir? Acil iş olacak mı? orucunu ayıtarak mı? Biz yalnız iman bizler veririz. La ilahe illallah muhammed söyledi mi Müslümandır? İçindeyimiz mi? biz Müslüman mı veririz? Zahirlik Biz veririz Ben evet. <gülüyor> para aldım da üç beş ay şeyde durdu. Bankada durdu. İşin faizi alıp ben bir de dinlemiştim. Bir fakire söylemeden verebilir şimdi. Duymuştum ben Yanlış öyle. Ne sorumlu çözecektim. Yanlış söyledim. Yar, yarım ederim söyle. Fakir eder mi vakıpta? Allah'tan afif tanınıyor görürsün. Ya Rab beni affet diye görüşün. İnsansı sadakat verdiği vakitte Allah'tan, yani. Allah'tan sevap umuyor. O faydalanır mı? Göreceğin affeder. Vereceksin bak. Tamam. Be... Tam bu sadaka görüş. Anladın mı? Sen verirken sevap bekleyince Allah'tan afif isteyeceksin. Af Allah razı. Anladın mı? Anladım. Evet. Satılan e, nasıl Satıbı, Satıbı, bir lig ayriyen kuyru zekiyati nasıl olur? Satıldı zaman mı? Satıldı zamandır. Bir senelik fazla atladığı zaman, ikinci sene ayrıcak mı? Ayrıcak bir ücretten. Ne şekilde atfedersin? mesela. Ama bir mal satmak için satmanın gayrimenkul var mıdır diye? Satmanın satılmaya alakasıdır. Ödün onu bana. Aşırı niyetim var mıydı vermeye o zekiyati sattırmakta gelecek miydi? Niyetim evet. var mıydı yok muydu? Onu mu haber ver bana? Ha ya! Niyetin varsa... Ne? <gülüyor> niyetin varsa, vasiyetin diyeceksin. Ve vasiyet damini her akşam başını altında koyup yatacaksın. Ben bileneceğim, malın zikâtını vermedim. Ben sattığınız zaman zikâtını verin diyeceksin. O akşam para gelmiş, vasiyet dami sen de ölmüşsün. Böyle yazdığın inşallah harita sormaz sana bir daha. Hesap sorulmaz sana. Niyet. İnnemela amali bin niyettir.